Günaydın. Haftanın son gününde bu haftanın en çok destek alan, hakkında sosyal medyada en çok konuşulan konularını derledik. İlk haberimiz Bodrum'dan. Geçen hafta başlatılan ve hızla imza toplamaya devam eden bu iki kampanyadan ilkinin konusu hayvan hakları. Pınar Hızlı tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi hayvanlara işkence yapan kişinin tespit edilip gereğinin yapılması. Bodrum'un Gümbet mahallesindeki Kale Konut sitesi ve çevresindeki seri olarak kedi katliamı yaşandığını dile getiren Pınar, bölgede bir hafta içerisinde çok sayıda kedi kesici aletlerle yaralandı ya da öldürüldü. Mahalle sakinlerinden hayvansever 75 yaşındaki emekli avukat Gülderen Dorun beslediği kedilerden birini bacakları kesilmiş olarak evinin kapısının önünde buldu. Son günlerde kedilere yönelik vahşet sergilendiğini belirten Eren Dorun, yaralı 3 kediyi veterinere götürüp tedavi ettirdim. Kedileri yaralayan ve öldüren kişilerin bir an önce bulunup cezalandırılmasını istiyorum dediğini aktarıyor ve bir an önce bu kişi ve kişilerin bulunmasını talep ediyor. Kampanya kısa sürede 7000'e yakın imzaya ulaşmış. Detaylı bilgi almak isterseniz change.org'a gidip haftanın en popüler kampanyaları listesine göz atabilirsiniz. İkinci Bodrum haberinin konusu ise birkaç gün önce haberini yaptığımız Bodrum Evleri kampanyası. Ayhan Küçük tarafından başlatılan ve Bodrum'un kendine has dokusuna uymayan mimaride binaların yapılmasının engellenmesini talep eden kampanyanın etki alanını da genişlemeye devam ediyor. Bodrum Belediyesi'ne yönelik başlatılan imza kampanyasında Ayhan, Bodrum'daki beyaz evlere, mavi kapıları, begonvilleri geri verin. Bodrum'un dokusu bozuldu. Sarı siyah evler yapılmaya başlandı ve belediyeler buna izin vermesin diyerek talebini dile getiriyor. Ayhan demiş ki hangimiz sevmeyiz ki Bodrum'u? Sakin masmavi denizi, eşsiz manzarası ve tabii ki hayranlıkla tek tek iç geçirdiğimiz evleri. Bembeyaz evlerin mavi kapılarının görsel şenliği bir yana aslında hepsinin çok mantıklı birer sebebi var. Beyaz renk o sıcak havalarda evin daha serin olmasını sağlıyor. Hatta Kaliforniya'daki Berkeley Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre eğer tüm evlerin çatları beyaza boyanırsa dünyadaki ısı artışı da azalıyor ve dünyaya bir katkıda bulunuyor. Mavi kapılarsa tamamen akrepler için. Akrep mavi rengi. Ateş olarak algıladığı için evlere giremiyor. Dışarıdan bu kadar güzel gözüken evlerin sırrı işte burada yatıyor diyerek evlerin geçmişini anlatmış. Yapı kurallarının sıkı bir şekilde uygulanmasını istiyor. Yolsuzluk operasyonu sonrasında Şeffaflık Derneği tarafından başlatılan hashtag temiz siyaset kampanyasında sıra ''Temiz siyaset için siyasetçilerin ve üst düzey kamu görevlilerinin mal varlığı açıklansın.'' diyor.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 Bolivia, Uganda, Cezayir, Tayland gibi yolsuzluk algısı yüksek ve demokratik işleyişinde problemler yaşayan bir ülkede dahi milletvekillerinin mal varlığına internet üzerinden ulaşılabilmektedir. Ülkemiz şeffaf ve dürüst bir yönetimin ihtiyaç duyduğu bazı temel mekanizmalardan yoksundur. Kamu görevi ile yetkilendirilmiş kişilerin hesap verilebilirdiğini sağlayan mal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 Üst düzey kamu görevlisi, medya sahibi ya da başyazarı mal varlığından bizler haberdarız galiba hiç. Çünkü bu kanun mal bildirimlerinin gizli tutulması gerektiğini söylüyor. Mal bildirimlerinin gizli tutulması ile ilgili kamu görevlisi hakkında bir soruşturma açılmadığı sürece sicil dosyalarında kapalı olarak kalması ve herhangi bir kontrolünün yapılmaması ülkemizdeki gizlilik kültürünü artırmakta ve kamunun zararına sonuçlarının ortaya çıkmasında etkili olmaktadır. Yolsuzlukların önlenmesi... Dürüst, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını esas alan temiz siyaset ve kamu yönetimi için mal bildiriminde bulunmakla yükümlü olan başta seçimle iş başına gelen her türlü kamu görevlileri, bakanlar kurulu üyeleri, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, siyasi parti başkanları, gazete sahipleri ve başyazarların mal bildirimleri Halkla olduğu gibi paylaşılmalıdır. Bildirimlerin değerlendiği vatandaşlara açık ve düzenli bir şekilde paylaşıldığı bir internet sitesi kurulmalıdır. Daha etkili bir izleme ve denetleme mekanizması oluşturulması için mal bildirimleri her yıl yenilenmeli ve bildirimlerdeki bariz değişiklikler kontrol edilmelidir. Mal bildirimlerinin şeffaf hale getirilmesi, izleme ve denetlemeye açılması, Türkiye'nin uluslararası taahhütlerini yerine getirmesi açısından da kritik bir öneme sahiptir diyorlar. Kampanya hakkında siz de daha detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz changeorg temiz siyaset adresini ziyaret edebilirsiniz. Tekrarlıyorum changeorg temiz siyaset. Ve son haberimizin konusu Fatih Hilmioğlu. Naci Kaptan tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi ağır hasta olan Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu'nun bir an önce özgürlüğüne kavuşması. Naci demiş ki İnönü Üniversitesi eski rektörü, aydınlık çağdaş değerli bilim adamı, laik cumhuriyetin temsilcilerinden Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu 17 Nisan 2009 tarihinden bu yana Ergenekon tertibiyle 5 yıldır tutuklu. Sayın Hilmioğlu her gün daha da ilerleyen hapishane şartlarında tedavisi yapılamayan ölümcül derecede kanser hastasıdır. Uzun tutukluluk süresiyle sadece özgürlükler tutsak edilmekte ileri yaşlarda olan tutukluların yaşam hakları da ellerinden alınmaktadır. Profesör Doktor Fatih Hilmoğlu'nun tedavisinin ev ve hastane şartlarında yapılması gereklidir. İnsani ve vicani gerekçelerle ölüm kapıyı çalmadan geciktirilmeden başka bir kuddusi Okker ok olayı yaşamamak adına değerli bilim adamı Profesör Doktor Fatih Hilmoğlu'nun tahliye edilmesi için destek veriniz diyerek talebini Dile getiriyor kendisi. Hafta boyunca en fazla destek alan imza kampanyalarını görmek isterseniz change.org'a girebilirsiniz. Burada popüler kampanyalar listesine göz atabilirsiniz. Esen kalın.